Merhaba sevgili dinleyiciler, ben Mustafa Şanlı. Bir akdeniz İktisat köşesinde daha birlikteyiz. Gene her zamanki gibi e, değerli dostum, arkadaşım Şükrü Erdem'le birlikte söyleşimize devam edeceğiz. Gene biz iktisat konuşacağız, gene Türkiye gündemini tartışmaya çalışacağız. Türkiye'de bu hafta en çok konuşulanı bir de bizim gözlüğümüzden bakmaya çalışacağız. E, geçen hafta döviz ile ilgili konuşmuştuk. Ee, geçen haftaki sohbetin konusu daha çok döviz kurları idi. TL'nin değerliliği konusunda, döviz kuru cinsinden değerliliği konusunda tartışmalar var. Bu uzun bir süredir devam ediyor. Biz de bu konuda geçen hafta konuşmuştuk. Ee, bizden sonra geçen bir hafta içerisinde Türk Ekonomisine yön verenler açısından da, üreticiler, sanayiciler açısından da bu konu tekrar tekrar gündeme geldi. Ee, ekonomi örgütleri tarafından da paralel biçimde tartışıldı. Bu tartışmalar devam ediyor. Dolayısıyla biz de bu hafta bu noktadan başlayarak devam edelim diye düşündüm. Ee, Şükrü Hocam, geçen hafta TL'nin değerliliği konusunu konuşurken iki taraflı bakmıştık. Bir, ihracatçılar cephesinden TL'nin değerliliği ne olabilir diye. Bir sorun yaratır mı? Eğer bir sorun varsa nedir diye düşünmüştük. Bunun üzerine konuşmuştuk. Kuşkusuz eğer varsa diye söz ediyorum. Kuşkusuz ihracatçılar TL'nin değerli olmasından dolayı yakınık duruyorlar. Ama ithalatçıların hiç sesi çıkmıyor. İthalatçılar bu konuda e, sessiz, memnun bir biçimde e, işlerini yürütüyorlar. Bu arada bir saptamada bulunmuştuk. Karşılıklı, adeta Türk ekonomisi bu büyümesinde bir taraftan son rakamlar talep canlanmalı bir büyüme gösterir iken Türk ekonomisi ithalata bu kadar bağımlı bir ihracat yürüttüğü için de adeta bir fasol üretim merkezi gibi düşünülebilir mi diye bir saptamada bulunmuştuk. Buradan yola çıkarak e, senin çok değerli katkıların olmuştu ve saplamaların olmuştu e, hem İktisat politikasına yön verenler açısından, kurumlar ve hükümet cinsin e, açısından bakmıştık, bir de ithalat ve ihracatçılar açısından. Sonra demiştik ki, iktisat politikasına yön veren, e, yönetme erkinde bulunanlar, ki biz kitabı i cümleyle buna iktisat politikası karar vericileri diyoruz, bu iktisat politikası karar vericileri açısından baktığımız zaman, TL'nin değerli olması bir sakınca yaratmıyor onlar açısından, o nedenle piyasaya müdahale etmek gerekir mi? diye baktık. iktisat politikası göndericileri. Senin o saptamalarını bir kez daha tekrarlayalım. Bunun üzerine kurgulayalım. Çünkü son bir haftadaki konuşmalar neredeyse bunun üzerinde yoğunlaştı. Ee, bir... TL değerli. Evet. Hükümet ne diyor? Doğru. Merkez Bankası ne diyor? Hı -hı. Ee, Örgütler ne diyor? Evet. Geçen haftadan bu yana tabii şey oldu. Bir başbakan, Sayın Başka Bakan konuştu ve ee, Türk şeyin, kurun e, yük fazla yükselmesini istemediklerini, değerli Türk lirasının bir ülkenin itibarı olduğunu e, söyledi. Dolayısıyla e, aslında yani kur düzeyinden e, ekonomi yönetimi ve hükümet olarak memnun olduklarını ifade etti. E, bunun gerekçelerinde söylemişti. Yani daha önce demek ki biz de zaten sanıyoruz hükümet durumdan memnun demiştik de memnun oldu ortaya Memnun oldu ortaya çıktı. Bir de tabi bu arada e, sözünü kesiyorum. Hı. Bunu bir itibar sorunu olarak algılayıp e, TL'nin değerli yani, olmasını bir itibar gösterisi yani, olarak da ben sürekli belki, olarak. Belki o e, şey olarak ne diyelim e, saptama olarak e, çok yanlış sayılmayabilir. Yani bir ülke ekonomisi güçlenirse gerçekten e, parası da değerlenebilir e, orada sorun yok öyle bir şey olsa biz de arzularız yani çünkü e, şeyin paranın güçlenmesi demek ülkenin satın alma gücünün yükselişinin yükselmesi demek evet, önemli olan ama bunun altında ekonominin güçlenmesinin yatması olur yani normalde e, ülkeler e, cari fazla verdikçe ihracat yaptıkça onların paralarına talep artar ve paraları güçlenir ve itibar kazan Asıl itibar buraya. Evet. Yoksa peşin yani, çok ihraç ülkelerin de bazılarının paraları çok yani, değerli ama ekonomileri yani Bunu söylemek normal değil ama değil. E, yani yapay bir itibar geçici bir itibar sonra e, bir süre sonra e, bir bedel ödetecek bir itibar çok fazla şey değil yararlı değil. E, yani Türkiye e, yüksek cari açık veren ülke bu gayri sarf yurt dışı %5'lerine gelen bir cari açık, şu anda dünyadan yüksek cari açık düzeylerinden birisi. Bunun mutlaka bir gün şey olacaktır. Bu mutluluk sonu olmaz bunun. Yani kötü bir sonu olacaktır. Evet. Bir gün ee, fatura önümde gelecek. yani işte bu tür şeylerin bu tür e, kur, TL'de aşırı değerlenme dönemlerinin arkasından genellikle bir Kur krizi ortaya çıkıyor. Yani bir e, piyasada bir şey, e, diyelim ki bir kötüleşme, beklentilerin kötüleşmesi, bir dışsal şok Türkiye'de olması gerekenden daha yüksek bir şok yaşatıyor. Yani örnek verelim. 2008 Ekim ayındaki kriz, e, yani küresel kriz Türkiye'ye neyle girdi? Kurs şramasıyla girdi. Evet. Ekonomi ne kadar düştü? %4.7 düştü peki şey ilk çeyreklerdeki düşüş çok daha sert oldu ekonomi adeta kilitlendi kitlesel işsizlik 1.5 milyon işsiz ortaya çıktı e şimdi dünyada geçen yıl o kadar küçülen kaç ülke var dersek ondan az yani belirli sayıda ülkeler var. Yani şey bankacılık sistemi çökmüş ülkeler. ABD, İngiltere bu kadar fazla küçülmedi orada şey, ekonomileri. Neden? Çünkü o şok Türkiye'de yüksek oldu. Neden? Çünkü kur sıçrama gösterdi. E şimdi her defasında krizi Türkiye bu kur sıçramasıyla yaşıyor. Olması gereğinden daha şiddetli bir şey yaşıyoruz. Bizim aktörlerimiz, iktisadi aktörler o zaman ee, çok daha hızlı korku ya da tabii, farklı, tabii, farklı tabii, bir tabii. biçimde tepki veriyorlar. Muhtemelde bu tabii korku yani. şimdi, etkili. Tabi ki bu düşük kur. Kur riskini artırıyor. Ee, kurda bir beklenti, artış beklentisi ortaya çıktığı zaman herkes şey riskini azaltmaya çalışıyor. Herkes döviz almaya e, başlıyor. O şeyi şiddetlendiriyor. O şok, enflasyonda şoka yol açıyor. Efendim talepte üretimde şoka yol açıyor. Vesaire. İşte yani sözümüz bu buna meydan verilmemeli. Bir, buna meydan verilmemesi için de cari açığın kontrol edilmesi gerekir. Efendim cari açığın bu sıcak parayla finansmanlığın engellenmesi gerekir. Bir de e, uzun dönemli bakmak gerekir konuya. Yani şimdi e, şöyle e, ekonominin e, reel ekonominin e, rekabet gücünü oluyor. Yani orada ya rekabet gücünü verimlikle artıracaksınız veya kuru artıracaksınız. Bunun başka yok, çözümü yok. Yani bir ülkede uluslararası rekabet, yani ücret maliyetlerini düşüreceksiniz. Ya girdi maliyetlerini verimlikle düşüreceksiniz veya kuru artıracaksınız. Yani biz bu güne kadar iktisatta başka bir çözüm yolu bulamadık. E şimdi e, ücret maliyetleri zaten şu iktisattaki Tunç kanunu var. Yani orada Gelmiş açlık sınırına dayanmış. Yani. Ben onu, Daha fazla inmez. Ben onu Tunçkan'ını şöyle anlatıyorum Hı -hı. öğrencilere derste. Hı -hı. E, bugün üretim yapacak kadar sağlıklı ol, yarın ölmeyip işe gelecek kadar <gülüyor> e, hayatını devam ettir. Tamam. Tamam. Tunçkan'ın ücret düzeyi bu. Tamam. E, neredeyse Türkiye'de e, evet. ücretler bu düzeyde. Evet. Belki işverenlere maliyeti yüksek Hayır. ama Hayır. işçinin reel anlamda eline geçen, satın alma gücü anlamda eline geçen Artık taban yapmış Tabii. durumda. Tabii hocam yani gerçekten ee, yani konuyu şey yapmayayım ama Türkiye'de 14 milyon kişi çalışanı ondan az olan işletmede çalışıyor. Mikro işletmede hocam. Kim bu mikro işletmeler? Esnaf. İşte şey küçük sanatistelerindeki şey esnaf. Ee, veya tarımdaki küçük aile işletmesi vesaire. E şimdi yani bu normal bir tablo değil. Kesinlikle. Bu yarısı hocam. 23 milyon istihdamın 14 milyonu şeyde. Mikro işletme Yani yalnız neredeyse %60, %70, %70 yani, yani, rakamı. Şimdi e, şu demek aslında daha önce de konuştuk. Sanayide ciddi bir e, rekabet gücü olmadığı için, ihracatçı bir rekabet gücü olmadığı için istihdam burada da, birikiyor. Yani e, şey, e, verimsiz bir istihdam birikiyor. Ne kadar gidebilir bu? Yani çok gitmez. Ve bunun ciddi bir sosyal maliyeti var. E, dolayısıyla e, ha şimdi bir yandan bizdeki yapı bu. Diğer yandan dışa bakarsak, uluslararası alana bakarsak, kur konusunda bak neler e, söz konusu. AM, ABD ile Çin e, kran kran'a bir mücadele veriyor. Amerika Temsilciler Meclisi'nde komiteden şey geçti. Çin e, Yuan'ın değerini artırmaz ise e, şeye demir çelik gibi bazı ürünlere şey, telafi e, edici vergi getirilecek. Yani Doğrudan bir komiteden çıktı. Meclisten kongreden karar bekleniyor. Yani Çin hı. resmen tehdit ediliyor. E, şey, bu arada hocam bir saptama hı. yapayım. Çünkü bu önemli tabii, bir cümle. E, Amerika Birleşik Devletleri'nin dünyaya bakışındaki bir tabii, saptama tabii. anlamında tüm dünyaya ee, Dünya Ticaret Örgütü kanalıyla dış ticaretin önündeki doğrudan engelleri kaldırın diye önermelerde bulunuyor. Hı hı. Ama böyle bir politikayla Çin Halk Cumhuriyeti'ne e doğrudan müdahale yapıp tabi bir tabi. kota ku tabi. değer kutası. Çin şey, akıları... gelen e, mallara telafi edici vergi koymakla tehdit ediyor. Ve Amerika'da gerçekten çok ciddi bir tartışma. Çin'e karşı. Buna rağmen Çin halen direnebiliyor, direniyor. Niye? Daha önce de söyledik. cari fazlası var. İsterse Yuan'ın değerini yükseltebilir de korkusu döviz rezervi değil. 2,5 trilyon dolar düzeyinde bir rezervi ettirmiş adam. Yani dünyanın büyük bir döviz rezervinin üzerinde oturuyor. Amerika Birlik Devletleri'nin bütçe açıklarında finanse Tabii ediyor. Ki. Ama buna rağmen diyor ki eğer ben Yuan'ın değerini artırırsam ihlacatım da azalma olur. İhlacatım azalma olursa büyüme düşer. Büyüme düşerse ben bu nüfusu şey yapamam. İdare edemem. Bu kaygı var. Şimdi Çin, ABD'nin bu şeyine karşılık, e, hamlesine karşılık Euro satın alarak Euro'yu yükseltmeye girişti. Böylece kendisi e, Yuan'ı da şey yapmış oluyor. Yani euro yükselirse en azından yuan euro karşısında değer kaybediyor. Avrupa'ya şeyi artırıyor. İhracatını artırmış evet. oluyor. Ee, ve aynı şeyi yuan'a da yaptı. Şey pardon, Japon yenine yaptı. Yen satın aldılar. Yeni artırdılar. Ne kadar artırdı? Birkaç şey yani çok düşük bir oran. Yani 80'den diyelim ki 85'e falan gibi bir şey bu kadar küçük bir yen e, değerlenmesine Japonya cari fazlasına rağmen e, karşı koydu 20 milyar dolar bir şekilde bir parayla yen'e bir kez müdahale etti. E, yenin artışını önledi. E, geçen hafta Cuma günü yen'de yine bir şey oldu. Değer kaybı oldu. Piyasa nereden olduğunu anlamadı. Muhtemelen Japon e, Hükümeti'nin gizli veya Japon Merkez Bankası'nın gizli müdahale ettiği e, konuşuluyor burada önemli olan şu şey şu sonuç itibariyle. Yani dünyada resmen bir kur savaşı başladı. Evet. Çünkü dünya ekonomisi e, yeterince büyümüyor. Dünya ekonomisi yeterince büyümeyince e, şey, ulusal ekonomiler yeterince büyümüyor. ve Bunu aşabilmenin e, yolu pazar payını genişletmek. Onun da yolu kur. E, şimdi dünyada böyle bir şey varken mücadele bir günden varken e, bizde farklı e biz de niye farklı? Konuştuk işte. Biz de isteniyoruz ki kısa dönemde e, kur böyle kalsın, enflasyon böyle kalsın. Efendim e, şey e, sıcak para büyümeyi desteklesin. Efendim Sıcak para hocam ayrıca girelim Tabii. çünkü sıcak para ilişkin söyleyeceklerimiz yani, var. Geçen da biraz konuştuk. E, şey bu yani Türkiye aslında yani bir iftihatta bilirsin hocam şey şey ya gelecekteki tüketimi tercih etmek gerekiyor ya bugünkü tüketimi. Yani bugünkü tüketimi çok e, yükseltirsen bu demektir ki gelecekteki tüketimden vazgeçiyor. Ya da ataltacak. Evet. Yani Peki. Türkiye e, sürekli böyle kısa dönemli hedeflerle e, giden bir ülke. E, geçenlerde bir e, yazarımız söylüyordu. Yıllardır söylüyoruz. Peki bütün bu şeye rağmen yani diyelim ki, hadi kısa dönemli bir hedefleme Efendim şey böyle, şuna ne zaman tarih vereceğiz? Yani Türkiye'de hangi sektörler yıldız olacak? Yani yükselip de küresel şeye çıkacaklar sahnede güçlü bir şekilde Türkiye'yi de arkalarından sürükleyecekler. Yani şunu halen ne zaman karar vereceğiz? Hocam buna karar vermek için devlet plana teşkilat denen e, bir kurum var. Anayasamızda yer alan 61 anayasasıyla kurulmuş anayasamızda yer alan bir kurum var. Artı bizim gene anayasamız gereği 5 e, yıllık kalkınma planları, 15 yıllık stratejiye dayalı 5 yıllık kalkınma planları, buna dayalı yıllık programlar olmalı. Bunlar var ama bunlar çıkarılıyor ama uzunca bir süredir neredeyse bir 20 yıldır, Artık 5 yıllık kalkıma planlarının bir anlamı yok. Bunu çıkarıyorlar, Hı -hı. üzerinde durulmuyor. Sektörel rekabeti dünya ölçeğinde kimle nasıl yaparız'a ilişkin e, bir öngörülü bir planlamamız yok. Gerçi. Yazık ki evet. ve dolayısıyla e, günü kurtarma biçimde gidildiği için de... Yani belki, biz hala sıkıntıdayız yani belki şey de var bunlar yeterince belki bir şeyler var yeterince konuşulmadığı için biz duymuyor da olabilir böyle eğimsel bir şey yapalım yorum getirelim yani çünkü biz bu kadar kaygısını çekiyor isek Türkiye yönetenler bunun kaygısını nasıl çekemiyor diye so insanlar na de karşılıyoruz yani mutlaka onlar da düşünüyorlar Örneğin enerji sektöründe ciddi bir şey oldu Türkiye'de yani çok ciddi bir stratejik bir Hamle var yani. Ne olursa olsun bazen eleştiriyoruz ama orada bir şey var ama enerji istihdamı yoğun bir istihdam sağlayan bir sektör değil. Yani e, ülkede mi? bu istihdam sorunu olacak? Yani böyle giderse şeye benziyoruz bir parça. E, yani benim bir aklıma İspanya geliyor. Turizme, konuta dayalı büyümeyle. Yani İspanya buna rağmen şeyi de denedi. Ee, otomotivi falan da denedi. Kendi markasıyla denedi. Ama olmadı. Ee, Almanlar sonuç olarak şey yaptılar. E, onu da engellediler. İspanya bankacılıkta falan dev bankalar yaratarak direndi. Ama bugün bakıyoruz halen İspanya'da işsizlik %20'nin altına düşmüyor. E, ya bakmak lazım. Bunları incelemek... Hocam bize e, konut sektörünle ilişkin büyümeyi denedi Türkiye ama şimdi gelinen noktada konutta da e, yani emlak sektörü de hı hı. Hı hı. belli bir noktaya geldi ki arz fazlamız var birçok kentte artık. Yani işte orada Bittiğil şeyle mi? karşılaşıyoruz gerçekten strateji konusuyla karşılaşıyoruz. Tamam enerji tamam ama onun dışında... Yani arada unutmadan e, izleyicilerimize, Hı. dinleyicilerimize şu mesajı verelim. Bir gün bir enerji dosyası biçiminde tabii, bir enerji tabii, konuşalım. Tabii. Çünkü enerji tek başına evet. konuşalım. E, bir, bir çok birçok örnekler var. Kamu şu anda Hı. bir strateji değişikliği yapıp e, eski teki Hı. ikiye böldü üretim ve dağıtım şirketleri dağıtım şirketlerini de şimdi tek tek özelleştiriyor. Hı. Aşama aşama bu gerçekleştiriliyor. Acaba elektriğin özelleştirilmesi sanayideki elektrik girdi maliyetlerini düşürecek mi? Elektrik ucuzlayacak mı? Bu ayrı bir tartışma. Biz ne kadar ne olacağımız konusu bir enerji dosyası olarak ayrıca konuşalım. Evet. Tabii son derece önemli. İşte onun dışında da tabii şey var yani kurdan geldik rekabet gücüne. Bu rekabet gücü gerçekten yani şey yok yani mesela 5 yıllık hedef nedir? 10 yıllık hedef nedir? Hangi sektörde ne tür bir ihracat hedefimiz var? Şimdi e, tamamıyla iki sayfalık temenni yazılarıyla çıkıp deniyor ki işte e, 2020'de, e, 2023'te 500 milyar dolarlık ihracat yapacağız. E, bu bakıyorsun iki sayfa, ya yani iki sayfayla bu olmaz kardeşim. Bunun altını Ciltler dolusu incelemelerle doldurma planla planlı, stratejiyle evet. hemenliği ve, karış, ve, karıştırılıyor evet, galiba ve yani şimdi şunu da söyleyelim e, kaç yıldır aşağı yukarı 15-20 yıldır biliniyor ki arge gelişmeler stratejik faktör yani şey araştırma geliştirme yenilik bilgi e, buna rağmen şey e, ve orada hedef de belli yani ABD'nin gayri safi yurt dışı payının %3'e çıkarılması, Japonya falan örnekleri dolayısıyla yıllardır hedef konusunu ABD'nin başarısı halen gelenebilmesi dünya hegemonyasında biliyorsun buna bağlı bununla biliyoruz. Buna rağmen örneğin Avrupa Birliği büyük çaba sarf etti, %2'lere daha gelmedi. E, Türkiye de çaba sarf etti de dekali e, ...kaldı diye biliyorum. Yüzde birine Türkiye'deki arge harcamasının payının milli gelirdeki yüzde birine diye baktığımızda üniversiteler vesaire. Yani e, ben söyleyecektim. Ha. Şimdi yüzde bir dediğiniz ha. binde on ha. demektir. Ha. Ama binde onluk bir payımızı gerçek anlamda gerçek bir arge faaliyeti olarak ha. yürütmek, ha. E, tanımlamak ha. yanlış Türkiye için. E, burada da şey var. Burada da diyelim ki gerçekten iyi bir atıl, adım atıldı... TÜBİTAK'a büyük bir fon verildi. Üniversitede açma projeleri destekleniyor. Teknoparklar açıldı. Bu da güzel bir şey. Ama problem her zaman strateji. Yani işte TÜBİTAK'a yapılan şeyler var. Biz de çalışıyoruz projelerde. Ama bunların bir temel stratejisi yok ki. Biz öneriyoruz şu konuları yapalım, şu konuları yapalım. E, hakem heyetleri kabul ediyorlar. Yapıyoruz. Muhtemelen gerçekten o rapor hakem okuduktan sonra rafta bir yerini buluyor. Bunun kime faydası var? Bu nasıl bir argüman? Ha hocam orada asıl tartışılması gereken e, burada akademik titri olan hoca kendince sorun tanım olarak tanımladığı alanda bir proje yani bir stratejinin bir parçasını yapmıyor. Hayır yani şu ya Kendince ee, son olarak tabii. düşündüğü bir alanda yapıyor. Yani şu olamaz. Yani bir bütüne şey... baktığınız zaman belli bir strateji biçiminde Hayır. değil. Yani biz oturduğumuz yerde ya acaba ne yapsak da TÜBİTAK tarafından kabul edilsin. de tabii böyle bir sıkıntı var. Yani Moda ne bu dönemde efendim Hı. diyelim yoksulluk. Haydi herkes bin tane herhalde kaç yüz tane kim bilir yoksulluk projesi yapıyor e Peki bunlar sonra? E da. Ya böyle bir şey olabilir mi? Yani batı ülkeleri biliyoruz ki 30-40 yıldan bu yana e, ya planlama örgütü ya da bakanlık belirli konuları saptar. E, üniversitelere proje olarak verir. Şunu bana çalışıp getirin. Ben de onun üzerine kendi politikamı belirleyeceğim diye. E biz işte, tam tersi. Yani o yüzden bu. Arge harcaması da değil. E, şimdi tamam Teknokent şeyi kuruluyor. E bir bakıyorsun ya 30, kentte, 30 tane Teknokent olur mu Türkiye'de? Yani birdenbire her kentte Teknokent. Yine olsun. Serbet bölge şey pardon Organize Sanayi Bölgesi gibi. Yahu bir Organize Sanayi Bölgesi bakıyorsun 100 tane firma var. Bir en büyük sektörde 10 tane firma çıkıyor. Ya 40 tane şeyi firmayı oraya koyarsam onun adı tamam bir şey olur. Yani bölge Organize Sanayi Bölgesi olur ama oradan bir şey. Biz neye bakıyoruz gelişimde? Dışsal ekonomiye falan bakıyoruz. İşte yabancı moda deyimle sinerji deniliyor. Yani bunları yaratacaksın ki hocam benim nikahsım. Şimdi o yüzden gerçekten şey ya bir ara böyle bir soluklanıp bu ülkenin e, sil baştan bir e, tek tek konuları ele alması gerekiyor. Yani. <gülüyor> Ve hatta ben orada da biraz tamamlayayım şunu. Yani bunu artık bir hükümetin bile tek başına yapması mümkün değil. Yani bunun meclis çerçevesinde bunun bürokrasiyle bunun siyasi taraflarla bunun üniversiteyle yani bunun gerçekten top bir bir ulusal şey e, e, ne diyelim hamle olması gerekiyor aksiyalde yani e, diğer şekilde olması bana zor görünüyor ama bunun olması gerekiyor hocam oradaki sıkıntı şu e, Türkiye'nin Siyasi gündemi hı hı. o kadar yoğun ve farklı alanlarda gidiyor ki gündemi onlar teşkil ediyor ki bir türlü ülkenin uzun vadeli ekonomik stratejisi bunun kalkınmaya yansıması gündeme gelmiyor. Düşün ki biz son 5 yılda önce Cumhurbaşkanlığına ilişkin bir... Referandum yaşadık. Arkasından genel seçimler yaşadık. Arkasından belediye seçimleri yaşadık. Şimdi e, anayasa oylamasına ilişkin yaşadık. Bundan sonra da e, Sayın Başbakan'ın cümlesiyle İlkokullar, ortaokullar kapandığı döneme tekabül eder. Yaklaşık 2011'in Haziran'ı civarında gene bir erken seçimli seçim takım başlayacak. Evet. Ya da erken demeyelim de normal seçim takım evet. başlayacak. Bu arada yeniden anayasa tartışmaları evet. gündemde. 2012'de <gülüyor> muhtemelen belki Cumhurbaşkanlığı seçimi Cumhurbaşkanlığı bu arada komik 2014, bir ülkeyiz ki bunu ne olur söyleyeyim. Ne olur söyleyeyim? ne olur söyleyeyim. Bir ülke düşün ki. ...mevcut Cumhurbaşkanının ne kadar görev yapması gerektiği konusunda henüz evet. e, bilen yok. Evet. E, hukukçularda, parlamentoda... Evet. ...bizzat görevde bulunan Cumhurbaşkanlığı da ne kadar görev yapacağını bilmiyor. Oradaki bir muğlaklık hala sürüyor. Ve böylece aynen senin takvimde belirttiğin gibi... ...işte bundan sonra... Cum ...genel seçimleri 2011'inde yaptıktan sonra yerel seçim gelecek. Cumhurbaşkanlığı seçimi gelecek. Dolayısıyla... Onun yarattığı atmosferde asıl konuşulması gereken konular gündemden çıkıyor. Ee, Tabii. şey zamanımız varsa şöyle bir şey söyleyeceğim. Ee, yani bu şey dedin ya seçim cumhurbaşkanlığı şeyini kimse bilmiyor. Şimdi Fransızlar bir deney, dernekler yasası yaptı, yapmıştı 200. yılını kutladılar. Bir yasanın 200. yılını kutladılar. Niye kutladılar? Şey dediler, öyle güzel hazırlanmış ki 200 yıl boyunca değiştirmeye hiç gerek kalmadı. Yani bu bir tabi şey, yani bir düşünce aşaması var, bir hazırlık aşaması var. E bunlar yapılmayınca ben bazen gerçekten üzülüyorum. Bak hocam bizim meclisin kanun değişiklikleri vardır ya, kanun değişikliklerinin en önemli amaçlarından birisi nedir biliyor musun hocam? Yani Nedir? dikkatini çekmiştir. Bir önceki kanun değişikliğindeki hataları düzeltmektir. Onun evet. yarattığı sorunları ortadan kaldırmaktır. Sana yeminle söylüyorum. Doğrudur hocam, doğrudur. Yani ee, çünkü ben şeyi hatırlıyorum. Türkiye'nin kilometre taşlarından biri olacak Merkez Bankası'nın özetleştirmesine ilişkin yasa. Ee, ...o kadar muğlak geçmişti ki... hatta daha hatırlıyorum... ...ad vererek... Ee, ...Saraçoğlu, Sayın Saraçoğlu Merkez Bankası... ...Başkanlığına gelmişti. Ee, Rüştü. Rüştü Saraçoğlu, dedesinin adıyla. Evet. Ee, Rüştü Saraçoğlu... Ee, ...Merkez Bankası Başkanlığına... getirileceği zaman... ...kadın sorununa ilişkin bir madde... ...oylanıyor idi... ...onun arasına geçici madde konularak... Ee, ...Rüştü Saraçoğlu... ...Merkez Bankası'na başkan yapıldı parlamentoda yani, üstelik gecenin saat 3'ü 7. Yani, yani böyle bir süreç yaşanıyor. Ee, yani bu kurumsal yapıyı. Yani bizde şu gelenek vardır gerçekten. Yani ben ona maalesef bozulurum. Bürokrasi birçok konuda kendisini şeyden yetkin sayar. Ee, uzmandan akademisyenden yetkin sayar. İş adamı da sayar. Politikacı da sayar. Şimdi benim derdim şu. Şunu anlatmamız gerekiyor. Ya yetkin olabilirsiniz. Yani bir akademisyenden falan uzmandan yetkin. Ama sorun yetkinlik değil. Sorun senin görevin başka. Bu arkadaşın bizim görevimiz başka. Yani araştırmak ve bilgi üretmek bizim görevimiz. Evet. Zaten yapabilsen de bu konuya girme yapma diye anlatmamız gerekiyor. Hocam. Bu keyfi nokta e, buranın üzerine daha konuşacaklarımız var. Yani şimdi rekabet gücüne geldik. Rekabet gücünden de bu Algebe Üniversitesi. Aslında rekabeti şeyleri. tartışıyoruz hala kurun e, alanındayız. Evet. Şimdi tartışma burada bir evet. ara verelim, bir reklamlara girelim. E, Dinleyicilerimizde bir soluklanmış olsunlar. Bir Ondan sonra falan girebiliriz. Aslında. Tamam. Veya. Ondan sonra evet. devam edelim hocam reklamlardan tamam. sonra. Evet hocam. Şimdi devam edelim. E, sevgili dinleyiciler ben Mustafa Şanlı. Ee, arkadaşım Şükrü Erdem'le birlikte ekonomi sohbetine devam ediyoruz. Kur ve rekabet diye başlamıştık. Sonuçta arke ve e, arge faaliyetleri daha doğrusu argeye yapılan harcamalar arge faaliyetleri ve bunun rekabet üzerine etkileri üzerinde e, devam ettik. Bunun ülke stratejileri konusuna geldik. Hocam burada devam edelim. Pardon, şu konuyu evet ya, yani rekabet gücünden şeye geldik ya, Argeye e, falan, yani kurdan ümidi kestiğimiz için. ama, ama kurda kur kur kur söyleyeceklerim var, var, daha kurda söyleyeceklerim var. Peki o zaman e, şunu söyleyeyim de, e, yine o zaman başka şey yapmıyoruz. Bu Smith'in şeyi var ya ünlü kitabı Uluslararası Zenginliği. Zenginliği. Şöyle, bir yer var, diyor ki, aslında diyor. E, düşüncemizin yanlış olduğunu bile görsek yani yavaş yavaş farkında olsak, eski alışkanlıklar diyor bize o kadar şey yapmış ki etkisi altına almış ki, bağlamış evet. şey yapamıyoruz. Bunu diyor şeye dile söyleme yansıtamıyoruz ve değişiklik yapamıyoruz. Bu söylediği şey e, 1700'lü yıllarda 1776'da. İngiltere'de, İngiltere'de dış ticaret politikasıyla ilgili. Yani bu o dönemde evet, güneşi batmayan bir imparatorluk, evet, evet, İngiltere'nin evet. en görkemli yani bu, olduğu dönem. Körleşme dediğimiz şey, yani veya bu şey, nasıl bu? Paradigma diyoruz ya, önyargılar, inançlar. Yani Türkiye'de bu bazı konular kur örneğin buna dönüşüyor. Yani şu da ben şöyle bir şey de görüyorum. Ee, ciddi senaryo analizleri ve ona göre politikalar yeterince geliştirilemediği için mevcut durumda değişiklik yapmak, değişikliği zorlamak e, bürokrasiye şey gibi, çok riskli değil Yani bir şey denersek ve şey olursa, olumsuz bir sonuç, olumsuz olur. sonuç olursa nasıl olacak? Ama bu korkutuyor Türkiye'yi. Bu da en bir şey. Yani... Yani işte gidiyor. Ne zaman bizden müdahale edilir kriz dönemlerinde falan hocam? Şey, çaresiz kalındığı zaman. Ben ekonomik krizlerden korkmam, şeyden korkarım. Ekonomik krizlerde bizim ekonomi yönetiminin paniklemesinden daha çok korkarım. Genellikle evet, oluyor. Evet, genellikle öyle oluyor. Gemi karaya oturuyor. Evet. Oturuncaya kadar gemiyi götürüp karaya oturduktan sonra kurtarma faaliyetindeki paniklikler. Evet. E, hocam kur üzerinde benim söyleyeceklerim var derken aslında son bir haftada söylenenleri özetlemiş olacağım. Tabi farklı cephelerden bakmış olacağız bir kısmına. İktisat politikasına karar verici olanlar hükümet, Merkez Bankası kurun TL'nin bu değerli halinin değişmesini istemiyor. Başbakan da söyledi. Bunu bir psikolojik olarak bir güven sorunu olarak algılıyorlar. Bunlar öyle devam ediyorlar. Ama Geçen hafta senin saptamaların vardı. Ben en başta onları söylemiştim. Böyle bir kur ara girdileri ithalatla sağlamayı ucuza getirmiş oluyor. Enflasyonu baskılamış oluyor. Bu açıdan iyi oluyor. Ee, rekabet değil belki ama bu yolla sıcak para girişini desteklemiş oluyor. İyi oluyor. Özellikle sıcak para girişi Ülkede geçici bir refah yaratmış oluyor. O zaman e, mevcut hükümet bu tür bir sıcak para girişinin yarattığı görece bolluğu bir iktisat politikasında artı olarak algılıyor, bunu reklam olarak iyi sunuyor seçmen kitlesine. Hı -hı. O zaman Hı -hı. bu görece refah artışı Hı -hı. E, sıkıntıya neden oluyor. Hı -hı. Sıkıntı nerede? Sıkıntı ekonomiye faturanın bize sonra ödenecek olmasında. Hı -hı. Rakamı yanlış hatırlıyor olabilirim. E, son dönemlerde sıcak para girişinin toplamın içerisinde %77'lerdi galiba. Tabii zaten şey, e, yani son bir yılda gelen Hı -hı. şey daha çok öyle. <gülüyor> Ve, e, yani doğrudan yabancı sermaye yatırımı çok azaldığı için doğrudan yabancı sermaye yatırımları bunun üzerine bir kez daha söylemek gerekiyor. Gelen dövizin içerisinde doğrudan e, yatırıma dönük olacakların payı hı hı. giderek azalıyor. Onun yerine finans sektörüne gelen pay hı hı. artıyor. Tabi bunun e, doğurduğu sonuçlar açısından önemli. Ha Bu arada e, hem hükümet cephesinden hem Merkez Bankası başkanı gerçi o biraz daha Çekimsel Hı. konuştu ama hükümet cephesinden baktığımız zaman psikolojik olarak bir 100 milyar dolar Merkez Bankası rezervi olsun sözü edildi. 75 Hü var zaten. Hükümet bunu... Demiyor ki bu şöyle e, gelen sıcak parayla Merkez Bankası satın alıp kasaya koyuyor. Oysa bu tam tersine söylenmesi gerekir. Çünkü eğer Merkez Bankası rezervlerini 100 milyar dolara çıkarıyor ise... Hı. İki tür sorunla karşılaşıyor demektir. Bir, Bizde yüksek faiz ödediğimiz için, sıcak paraya yüksek faiz ödediğimiz için Merkez Bankası kasasında tuttu. Eğer kasasında hiçbir şey yapmadan tutarsa bu çok kötü. Yo, zaten. Bunu alıp o yok ihtimal şey yapacak. Alıp bunu Amerika'da e, hazine tahviline yatıracak. bir faizle. Ha, yüksek faizden satın alıp düşük faizden verip arayı aradaki negatif farkı o zaman gene Türk ekonomisinin üstüne, sırtına hmm, yüklemiş olacak. Far, kaldı ki yani bu, bu, bu, şu anda... Bu ciddi bir e, ekonomiye yük olacak. Bu yapacak şey de değil. Yani ondan da vazgeçtik. Şu anda şeye parasal sıkılaştırmaya gittiler. Karşılık oranlarını artırdılar. Bu demektir ki aslında sıkılaştırma istiyorlar bir yandan da. Ee, İkinci cephede orası yani şimdi Bu döviz alsa karşılığına ne, ne verecek? Türk lirası uzatacak. Evet. O zaman piyasaya verilmiş Onu Türk da bir geri çekme şey yapacak. Eğer geri çekme Ama ayrıca bir sıkıntı yeniden olacak. Kolay değil. Bu da enflasyonist bir de, baskı yeniden olacak. Ya yine de işte, yani dediğim gibi yine de şimdi belki biz ayrıntıyla bu gündelik şeyle değil de şunu düşünelim. Kur böyleyken, bunun bedeli var ve kim ödüyor? Şimdi e, şey işte aslında Türkiye çapında ciddi bir şey de değil. Yani bakarsan ne kadar izleracak? 110 milyar dolar izleracak. O da belli yani. Demir çelik al, işle gönder. E, otomobil al, e, yap gönder. E, elektronik al, e, yap, yap, yap gönder. gönder yani. yani şimdi Bizi aslında konuşmasak daha iyi. Yani ben bazen e, şey daha de, ağır konuşacağım da. Türkiye'deki bir elektronik devin e, burada yani. adını zikretmeyelim Diyordu ki yani. dünyanın her yerine elektronik e, aletler ya da televizyon sattığını Hı. satan bir Türkiye'nin önemli Hı. elektronik devlerinden biri. Neredeyse biz 3-5 cent kazanıyoruz. Tabii, Tabii canım. Diyordu yani yani, parça şey başına. Ya. Bu arada. Tabii ki şey yani bu işi övünlecek gurur duyacaklar yok mu? Var tabii. var tabii ki. Var tabii ki onlarda. Yani Efendim bu şey yapsın, dünyaya marka olarak çıkmış olsun, ARGE'de şeyle e, pazar payını artırmış olsun, o bizim için gurur kaynağı. Ama şimdi bu işin bedenini kim ödüyor? Valla hocam yani 18 saat çalışan, 16 saat çalışan bazı ihlacatçı sektörler var. Daha önce de konuştuk. 16 saat çalışan vatandaş ödüyor. O şeyde işte e, tarlalarda şey toplayanlar var, günde 14 lira yapalım. Evet. Onlar ödüyor? Bu yani sorun bu. Bunu bu bedeli ödemese. Yani ben niye kuru tartışayım? şey? Yani ben hep şey söylüyorum yani biz e, artık kendimizi ihracatçının yerine bankanın banka sahibinin yerine falan sanayici'nin yerine koymak durumunda değiliz yani. İşte söylüyoruz. 14 milyon ya Yani şimdi en büyük bin şirketin istihdamı 700 bin. 1 milyon mikro işletmenin istihdamı 14 milyon. En büyük binde kar artışı krize rağmen bizi saçlıktan e, şey yapacak <gülüyor> <gülüyor> durumumuzu sarsacak oranda yükseliyor. Bir yüksek kriz kriz. Karlar yükseliyor. Öbür tarafta bu bin tane mikronun ee, şey, 1 milyon mikronun 180 bin'i takipte. Kredi takibinde. Kredi şey, Bede bu beden. Şey yok. Kolay ve kısa madeli çözümü de yok ama. Bir esnafın çok hoş bir cümlesi vardı. Ee, Akdeniz, Antalya Akdeniz Sanayi'de sohbet ettiğim. Hoca diyor iş var. Yalnızca para yok diyor. Bedavaya üretirsen diyor, tabii. iş para ha. diyor. <gülüyor> Çok kimse kim bu arada başka bir şeyden söz etti. Tabii. Kimse kimseye para ödemiyor yani. ve ödemek de istemiyor tabii. diyor. Tabii. Zincirleme olarak kimse para ödemediği evet. için krizi aslında zincirleme olarak çekiyoruz tabii, tabii. diye söz etmişti. Tabii. Yani hocam şeye bak. Şimdi gidip küçük sanayilerine sitelerine bakalım. Orada eskiden üreticiler vardı. 10 kişi çalıştıran, 20 kişi çalıştıran falan üreticiler vardı. Şeyler mobilyacılar, marangoz, ee, bu şeylerde ahşapta çalışan kişiler e ne oldu şimdi hazır şeyler çıkıyor fabrikasyon çoğu şeyden geliyor dışarıdan bu kap şu şu masa işte kaplama masa yani eskiden bunlar e, ağaçlardan çıkarılır güzel boyanır vesaire bir emekle üretilir değil mi şimdi emeğe gerek yok işte bu şeyden geliyor hazır fabrikasyon Yurt dışından bir geliyor bir dışından yani şimdi o zaman biz bu insanlar nerede çalışacaklar, ne şey yapacaklar gerçekten yani bunların çok kapsamlı bir şekilde düşünülmesi gerekiyor. Şimdi şeye bakınca büyük yatırım olarak ne görüyoruz? Yani Türkiye'yi heyecanlandıracak büyük sanayi yatırımı giderek kazanıyoruz. En büyük yatırımlarımız şey İstanbul'daki konutlar. Ee, işte, orada da işte <gülüyor> size, gördüğüm gibi daha önce de kendisini almıştık sayın Ali Ağoğlu <gülüyor> reklamlarında kendisi yapıyor bir e, model olarak çıkıyor. Ee, o da güzel. Milletin iyi konutlara da ihtiyacı var ama var tabii de kuşkusuz ekonomiyiz. Yani keşke yeni yatırımlarda yapılsa, büyük yatırımlarda girilse Yani giderek aslında Başka şeyler de var aslında. Yani o kadar çok konu var ki doğrudan yabancı sermayenin o kadar çok real sektörde üretimde bulunsa, yani gerçekleri konuşursak daha yani bu övgüyü bırak, şeyi konuşacağız. Yani ilkel durumlarımızı konuşacağız. Borsada kaç şirket var hocam? 300 taneydi En son baktığımda. 200'den altı e, belirli bir kotasyonla borsada halka açık durumdaydı. E, yatırımcı şey değil, yerli yatırımcı değil. Türk vatandaşlarının borsada şeyi yok. Hissesi yok. Yani 100 milyar doğru şimdi krizden sonra 100 milyar doların altına geldi. 20 milyar dolar falandı. Mevduatı 540 milyar dolar olan bir ülkede, lira olan bir ülkede 20-30 milyar borsada vatandaşın şeyi olur. Peki hocam, ha. bana gelen komedi de? Onun sesi. Ben bunu söyleyeceğim. Ee, yani diyorsun ki bunlar rağmen akşama kadar borsa düştü, borsa şey. Yani yalnızca borsa konuşuluyor. Ekonomi Şimdi, bakımı diye tanımlanan basın, dergiler tümüyle borsayı konuşuyor. Öğrencilerin bana geliyorlar diyorlar hocam, bir dergiyi takip edelim. D ekonomi dergisi diye konuşulacak orada, dergiler hı. hepsi borsa Söyle, benim orada şey yaptığım e, gelmek istediğim husus tabii gerçek ayrıca mutlaka her zaman söylemek hı. lazım da benim söylemek istediğim şey şu hani rekabet gücü diyoruz ya bir ülkenin makroekonomik rekabet gücü var yatırım ortamı bütçenin sağlıklı olması vesaire iki bir sektörün rekabet gücü var otomotiv, demir, çelik vesaire üç şirketlerin rekabet gücü Şimdi bu üçüncü de problem çok fazla. Birin, birincisi şey, da, ikincisi sektör strateji, üçüncüsü ise şirketler. Şimdi bu şirketlerden şunu söylemek istiyorum. Normalde Türk, yani tasarrufların bir büyük kısmının veya önemli bir kısmının borsaya gitmesi, borsadan halka açılmış şirketlere ucuz finansman sağlaması, o şirketlerin büyümesi gerekiyor. Evet. Yani bir tür öz sermaye evet. sağlaması Halka açık yönetimiyle kurumsallaşmış büyük şirketlerinde olması gerekiyor. Ve evet. bizde yani aile şirket mi siz aile işletmeleri işletmeleri zaten herhalde %99.99 99. e ve bunlar için kurumsallaşan da iki Kesinlikle. elin parmakları kadar. Kesinlikle. Büyük, Kesinlikle. Bir, soru. büyük yani, bir soru. Yani şeyde, şimdi ver ne oluyor? Borsaya her yatırıma gidilmiyor. Peki bu para ne oluyor? Yani, tasarruf var belli ölçüde ne oluyor? Kısa vadeli 3 aydan düşük banka mevzuatı bankalar kanalıyla kullanılıyor. Ve bir başka şey. Emekli parasını alan bir şey iş açıyor. Ne iş yeri, ne olursa olsun. Yani bir bakarsak şimdi Antalya'da 3500 4000 e yakın market var hocam. Şeylerle beraber. E, zincirlerle beraber. E, giyim satışı yapan yer sayısı 4000. E şimdi bunların hepsi çalışıyor mu? Hayır. Hayır. Ne oluyor? Emekli 10.000 lira 20.000 lira şey veriyor bir iş dükkan kiralıyor vesaire oraya. Ne işte ayda 500 lira 1000 lira kazansın diye. Problem ne? Verimsiz anlamı yok. Yani bu ortamda şey de gelişmiyor. İşletmelerin rekabet gücü de gelişmiyor. Adeta yani, böyle stabillere tabi, kitlenmiş tabi, yani, belli durumda kalan bir e ekonomik yapı. Evet tasarruf. Kullanılsa da şey. Verimsiz. Yani şeyden bizim küçük sahne sitelerinden ciddi şirketler çıkarmamız lazım. Şeyden ticaret kesiminden ciddi markalar çıkarmamız gerekir. Ama yani nasıl yukarıda birleşme yok işte son yirmi yıldır e, şeyle bu tasarruf mevduatı kanalıyla olmazsa banka birleşmesi yaşamadık. Stratejik iktifat diye bir uluslararası e, Kavram rekabet mi? şeyi aracı e, bizde yok. Yani şey yok Türkçeyle çevirmemiş. <gülüyor> Türkçeyle çevirmemiş. Şeyde alt düzeyde de bu var. Ya, oysa yani bu yapıyla olmaz bunların. Ee, işte rekabet gücü dedik ya kurdan geldik hadi kurdan demedik <gülüyor> <diye> kesiyor. <gülüyor> daha bir sene falan muhtemelen krize kadar bir e, kur krizine kadar falan orada bir çıkış yok hocam oradaki e, muhtemelen şey şu e, krizi bizdeki iktisadi aktörler yani e, belki çok kitabı cümle olacak ama sevgili dinleyiciler bunu açıklamak adına bireyler ya da hane halkları firmalar krizi algılarken krizi bir anda çok korkuyla ve çok korumacı biçimde algılıyorlar. Belki krizlerin iyi yanı şu idi. Örneğin 2008 krizinde ilk sıçraması döviz kurunu algılayıp ona göre kendini koruduğu zaman o düzeylerde tutabilseydik belki şimdi Tabii. döviz sorunu böyle tartışmamış olacaktık. Şimdi elimde e, Hürriyet'ten Şükrü Kızılot'un bu üçüncü yazısı çıktı. Orta vadeli iktisadi plan geciktiriliyor. Neredeyse sonra Haziran'da olacaktı. Olaydı, askıda kaldı, tabii. Şimdi mali disiplin askıda kalmış durumda. Orta vadeli plan askıda kalmış durumda. Bir bir... Ben çok fazla taviz vereceğim zannetmiyorum. Yani orada bir şey oluşmuş durumda. Ee, yani bilir, bir şey... psikolojik bir koruma oluşmuş ha, evet, durumda. Orada, ama aslında. mali kural çıksaydı güven hmm. duygusu yani bu çok evet. önemli olurdu. Örneğin bu kur konusu da öyle. Yani belki birkaç ay sorun da olmaz. Götürür ekonomiyi böyle ama evet. yani bir yapısal sorun yaratıyor bir de güvensizlik yaratıyor. O kötü yani. Evet. Kötü. Dediğin doğru dediğin doğru. Ben ee, son olarak aslında burayı bugün Heyecanla konuşalım, tartışalım hmm. istiyordum. Hmm. Belki sona bırakmamızın iyi yanı ya daha doğrusu zamanımızın azalmasının iyi yanışı oldu. Bunu gelecek hafta da bunun üzerinde hmm. tartışalım. Şimdi yeni bir tartışma şu. Sayın Cumhurbaşkanı son bir yerde konuşuyor idi. Konuşurken getirdiği, e, okuduğu metindeki cümle özetle şuydu. Dünya belli bir çekim merkezi biçimine geçiyor. Bundan sonra e, Amerikan çekim merkezli bir ekonomik yapı olacak. Tüm dünya açısından. Biz de böyle bir durumda yerimizi alacağız. Biz zaten işte ilk yüzde yirminin içerisindeyiz. Aferin. İlk yirminin içerisindeyiz. Biz de bu Amerikan çekim merkezli dünya ekonomisinin içerisinde yer alacağız. Bu bir görüş. Sayın Cumhurbaşkanı'nın okuduğuna göre o da böyle katılıyor. Ancak Yeni bir başka bir görüş daha taze görüş de şu ki biliyorsun 70'lerde 80'lerde e, tartışılan hatta 90'larda da yoğun gündemde olan dünyanın makro anlamda büyümesinde merkez ülkeler var, gelişmekte olan ülkeler var, çevre ülkeler diye tanımlanan e, gelişmekte olan ülkeler var. Merkez ülkeler geliştikçe onların peşine takılmış olan gelişmekte olan ülkelerde büyüyecek. Sayın Cumhurbaşkanı da bu cümleyi söylemiş oluyor, nokta olarak da Amerika'yı gösteriyor, iyiydi. Oysa yeni tartışmalar bu şekilde değil. 2008 krizinde merkez ülkelerin bu krizi uzun süre toparlanamadan götürecekleri, belki kriz olmayacak ama, yani bundan sonrası için kriz diyemeyiz belki ama, toparlanamadan, yeni bir büyüme dinamiğine geçemeden merkez ülkeler bu düzeyde sürmüş olacak. Bunların yerine eskiden çevre ülkeler dediğimiz gelişmekte olan ülkelerin yükseleceği, belki Türkiye'nin de bu trende yer alması gerektiği, alabilecek potansiyel de oldu, en azından potansiyel de oldu biçimde. İşte bunun için gelişmekte olan ülkelerin dünyanın bu gelişiminde pay sahipleri olacakları, paylarının artacağı biçimde tartışmalar var ee, ve bu tartışmada işte gösterilen, Güney Asya'daki ülkeler en belirgini de Çin. Çin'i muhtemeldir ki gene konuşacağız. Türkiye var. Latin Amerika ülkelerinden Brezilya bu konuda. Şey, görünen o ki deniyor. Avrupa Birliği'nin kendini toparlayamayacak, yen bölgesi diye tanımladığımız Japonya merkezli kısımda biraz duracak. Amerika zaten kendini toparlamak da epey bir süre gecikecek. Ve şimdi bundan sonra dünyada konuşacağımız ülkeler, gelişmekte olan ülkeler diye söz ediliyor. Tabii hocam. Zamanımız var mı bilmiyorum. Bu konu ee, üzerinde. Üç dakikaya yakın ee, bir zamanımız var yani, şu, hocam. Abidenin, yani bunun, bunun üzerinde abidenin, de konuşmamız gerekiyor. 12 trilyon dolar civarında, pardon 14'e de gidiyor. Hani bu satın alma gücüyle cari şeyde farklılaşıyor. 14 trilyon dolar civarındaydı en son. Japonya ve Çin 4 trilyon doları geçtiler. 4 küsurlardalar. Çin Japonya'yı zorluyor. Geçecek muhtemelen. şey Yani ikinci ekonomik şeyinde. Şimdi 4,5 trilyon dolarlık diyelim bir şey. %9 büyüyor. 20 yıldır %9. Yani bu hızla büyüdüğünü düşünürsek 10 yıl, 15 yıl sonra yani çok değil 15 yıl sonra şey yakın. Amerika Birleşik Devletleri'ne yakalıyor. Ee, Hindistan'da %7-8 büyüyen bir ekonomi. O da evet. e, ciddi bir şekilde büyüyor. Kesinlikle ciddi. Yani şey, Dünya üretimi şeye kayıyor. Başka bir boyuta o geçiyor. Yani şu ana kadarki öğrendiklerimiz evet. ya da e, boyuttan gidiyor. Şimdi bir ekleme evet. daha yapayım. E, Çınal Cumhuriyeti'nin bir politikası evet. da e, Amerika Birleşik Devletleri'nin ya da Avrupa'nın ya da e, işte Japonya'da olduğundan farklı olarak döviz fazlasını ya da yatırımlarını örneğin Afrika kısasındaki ülkelere yapıyor. Oradan ham alma tabii. hem girdiler açısından tabii. bir pazar garantisi hem ürettikleri açısından bir pazar garantili daha tabii. devlet kontrollü bir strateji dolayısıyla büyüm, büyümenin önündeki tökezleri de azaltmış oluyor. Evet. Şimdi tabi şunu söyleyeyim, gelecek hafta yaşadık. yüzde beş büyümeyi ve birkaç yılda bir ekonomik kriz yaşayarak yani biraz da şeyde, milli geliri yeniden gözden geçirdik, on bin dolara geldik şey, kişi başına ee, şeyde e, toplama bakta, yedi yüz elli milyar dolara geldik bu yedi yüz elli milyar dolar bu cari açıkla ya bir şeye bölgesel liderliğine soyundu Türkiye uçuyor, sloganları her gün yazılıp çiziliyor. Şeyim şuraya gelecek. Ya biz bu Çin bizim gibi yapsaydı var ya? Oysa Çin ya yani dev adımlarla geliyor adamlarda. Hiçbir böyle şey dövülme, bir iddia bir yerde böyle bir şey kesinlikle yok. Yani ya bu Çin. Abartılıyor aslında <gülüyor> Türkiye'ye <gülüyor> çıkıyor dünyanın haberi yok ya da biz bu şeye bu hamaset bizde hamaset e, çok var yani şunu söylüyorum ya şu Çin'e bakıp şu hamaseti biraz azaltmamız lazım hocam yani benim son sözüm bu hocam sala sürdün bu sefer hiç ummadın. Ee, buraya bir türküyle kapatmak istiyorum. Aa. Ben söylemeyeceğim yalnızca sözlerini söyleyeceğim. Bir gün de türküyü söyleyeceğim evet. o mikrofondan tamam. ama. E, Bilesi ünlü bir Zeynep'in türküsü vardır. Hı. Ben de çok severim. Hı. Onun çok az kullanılan aradaki kıtasından e, söylemek istiyorum. Hı. Dörtlük şöyle aradaki dörtlük. Kangal'dan aşağı Maraş'ın köyü derindir kuyusu, serindir suyu, güzeller içinde Zeynep'in huyu, Zeynep'in Zeynep'im, Allah Zeynep'im, üç köyün içinde şanlı Zeynep'im. Şimdi eğer yalnızca üç köy içerisinde bakıyorsan Zeynep gerçekten güzel. Ama eğer ölçeği büyütürsen Zeynep abartmakta gerek yok başka güzeller de vardır. O yüzden diğer diğer Zeynep'lere de bakmakta yarar var. Sevgili dinleyiciler. Sevgili arkadaşım Şükrü Erdem'le birlikte keyifli bir sohbetti bizim açımızdan. Bu hafta da böyle ama görünen o ki hem dünya ölçeğinde makroekonominin gelişimini hem Türkiye ölçeğinde e, ekonominin gelişimini, sektörel dinamikleri ve şirketler bazında e, tar sohbeti izleyerek devam edeceğiz. Gelecek çarşamba birlikte olmak e, dileğiyle ben Mustafa Şanlı selamlar sevgiler sunuyorum. Gülmeyi unutmayın.